İmağınız mübarek olsun. Allah sizi dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirsin. Ömrünüz gönlünüzce olsun. Ahirette de Allah dileklerinize, taleplerinize, sizleri muratlarınıza nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir demet, o güzelim gül bahçesinden bir buket size e, sunmak istiyorum. E, birinci hadisi şerif, tabii şimdi bu hadisi şeriflerde konular... E, Alfabetik sırayla yani Elif B sırasına göre dizilmiş olduğundan e, konular değişebilir ama bu değişiklik de çiçek demetinde çiçeklerin değişmesi gibi bir şey oluyor. Ben seviyorum. Dinleyiciler de herhalde değişik konuları öğrenmiş oldukları için istifadeli e, olacak diye düşünüyorum. Onlar da severler diye düşünüyorum. Birinci hadisi şerif, benim okuyacağım birinci hadis şerif Taberani'de Ebu Davud'da var. E, ravi, raviyesi yani ravi erkek raviye hanım oluyor raviyesi Esma binti Ebu Bekir yani Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Hazretlerinin mübarek kızı Esma hanım ee, sahabi sahabiye demek lazım ee, onun hanım olması dolayısıyla o rivayet etmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki tabi hemen e, hanımlar geçince bir e, söz söylemeden edemeyeceğim bakın bu hadis-i şerifi bir hanım rivayet etmiş sonra biliyorsunuz Esma binti Ebi Bekir olduğu gibi Ayşe binti Ebi Bekir radıyallahu taala anhumada var. Yani bir kızı da Hazreti Ayşe validemiz. Yani hanım ama ashabın en bilgililerinden birisi. Aziz kardeşlerim, bununla şunu demek istiyorum. Ee, hanımlar da sevgili kızlarımız, evlatlarımız da ilmi öğrenirlerse efendim böyle e, bilgili, görgülü efendim e, kendisine bir şey sorduğu zaman bilen dünyayı tanıyan insanlar olurlarsa Hz. Ayşe Efendimiz'in yolunda e, hanımefendinin efendim radıyallahu teala Anhan'ın yolunda olmuş olurlar. Esma binti Ebi Bekir radıyallahu teala Anhan'ın yolunda olmuş olurlar. Yani hanımları ve hanım kızlarımızı ilim öğrenmeye teşvik edici bir şey bu isim. Ben de teşvik etmiş oluyorum. Şimdi peygamber Efendimiz namazla ilgili bir hususu e, efendim anlatıyor burada. Bir tavsiyede bulunuyor. Menkâne, minkünnâ kümün billahi akhir fe la hatta yerfa' ar-ricalu ru'usuhum min dıqay siyarir rical namazda biliyorsunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi saadetinde efendim o güzelim mübarek mescidinde evet basitti çok süslü zinetli değildi altını gümüşü efendim saltanat ziyneti yoktu hurma direklerinden hurma dallarından efendim gölgelendirilmiş bir efendim kumluk küçük mescitti. Şimdiki mescidi nebevinin peygamber efendimizin türbesine yakın kısmıydı. Ravzatun min riyadıl cennet cennet bahçelerinden bir bahçe olduğu manevi bakımdan perdeler kalksa efendim görülebilir cennet bahçelerinden bir bahçe olan mübarek mescidi peygamber efendimizin. E, nasıldı namaz kılma şekli peygamber efendimiz öne geçerdi. Arkasında efendim e, beyler, e, efendiler, erkekler namaza dururlardı. Arkasında çocuklar namaza dururlardı. En geride de caminin arka tarafında da hanım sahabiler, efendim sahabiyeler diyelim. Alışsın halkımız da. Yani katip erkek, katibe hanım. Mürebbi erkek, mürebbiye efendim hanım. Muallim erkek, muallime hanım. Yani biraz da Arapça geliş gelişmiş oluyor. Raviye. Evet. Ee, arka tarafta hanım sahabiyeler e, namaz kılarlardı. Önde erkekler. Onların arkasında çocuklar. Tabii çocuklar da büyüklere hürmeten biraz geride duruyorlar. En önemli yer de Peygamber Efendimiz'in arkası. Zaten bütün camilerde en önemli yer efendim imamın hemen arkasıdır. Çünkü imam herhangi bir şekilde rahatsızlanacak olursa o onun yerine geçecek. Namazı tamamlayacak. Namaz bozulmaz. İmam rahatsızlandı, burnu kanadı diye, efendim bir mazereti çıktı diye namaz durmaz. O geçer. Namazı o devam ettirir. Onun için imamın arkasındaki kısmın alim olması lazım, fıkıh bilmesi lazım. Namaz e, nasıl devam edecek bilmesi lazım, kıraat bilmesi lazım. İmamın efendim e, Yerine geçebilecek bilgilere sahip olması lazım. Orası önemli. Hem de sevap ilk önce oraya gelir, imama gelir, imamdan oraya gelir. Bir sağına, bir soluna, bir öteki sağına, bir öteki soluna sevap da öyle derece derece azalarak veyahut en yüksek burada olduğuna göre ötekisi biraz daha az olarak böylece dağılır. Arka sıralar, arka sıralar geriye doğru gider bir boşluk ondan sonra da hanımlar, Efendim, e, namaza dururlardı. Peygamber Efendimize sabah namazında da gelirlerdi. Bütün namazlarda gelirlerdi. Hatta bir keresinde Peygamber Efendimiz namazı sabah namazını mutatının hilafına yani adeti üzere uzunca kıldırdığı halde o sabah namazını hemen çok çabuk kıldırmış, iki küçük sureyle kıldırmış. Demişler ki: "Ya Resulallah, çabuk kıldırdınız, kısa kestiniz bu sabah namazını." Buyurmuş ki: "Arkada bir e, Çocukcağızın ağladığını duydum. Annesi huzursuz olmasın diye onun için çabuk kıldım. Yani e, her şeyi düşünüyor efendimiz e, sallallahu Aleyhi ve sellem Hazretleri. Şimdi hanımlara hitaben buyuruyor ki: "Menkane minkünle tümü billahi ve ahir. Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, yani İyi inanıyorsa demek tabi camide olduğuna göre, peygamber efendimizin karşısında olduğuna göre, hitabına erdiklerine göre, cemalini gördüklerine göre onlar da Müslüman tabi ama e, tehdit ediyor peygamber efendimiz yani tahrik ediyor. Yani inanan insanın böyle yapması lazım. Madem siz inanıyorsunuz benim şu demi biraz sonra söyleyeceğim gibi yapın demek yani o. Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, hepsi inanıyor ama kim sağlam inanıyorsa, tam inanıyorsa, gerçekten inanıyorsa, iyi bir Müslüman olmak istiyorsa, fela terfa re'sa hatta yerfa'u rijalu ru'usuhum. Adamlar başlarını kaldırmadan onlar daha önceden başlarını arkada kaldırmasınlar. Hani secdeye varılıyor ya. Rüküye varılıyor, biraz eğiliniyor. Secdeye varılıyor. Efendim alın, burun, eller, dizler, ayaklar yere konuluyor secde hali. Şimdi Allahu Ekber deyince imam kalkacaklar, kaldıracaklar başlarını ama diyor ki peygamber efendimiz erkekler başlarını kaldırmadan yani erkekler doğrulmadan siz doğrulmayın. Siz daha önceden acele edip doğrulmayın diyor. Sebebini de izah ediyor peygamber efendimiz. Ben bunu şimdi bir takım şeylere bağlamak istiyorum. Min <gülüyor> dıkı siyah bir rical. Efendim adamların elbiselerinin darlığından dolayı başlarını efendim kadınlar daha önce kaldırmasınlar... erkekler iyice bir doğrulsunlar ondan sonra kaldırsınlar diyor. Bülücüm pantolon mu giyiyorlardı? Daracık efendim, streç mi giyiyorlardı? Streç mi diyorlar? Belki yanlış söylüyorum adını. O dar şeylerimi mi giyiyorlardı? Hayır. Kısa yoksulluktan efendim kumaş bulamadıklarından, tam örtünemediklerinden, efendim sıkı sıkıya sardıklarından efendim dolayı. Şimdi ee, zaruretten dolayı böyle mahrumiyetten dolayı fakirlikten manevi bakımdan çok zengin sultan insanlar her birisi ama maddi imkanları çok az tabi o devirde efendimizin çevresindeki o mübarek insanlar günlerce aç kalmışlar Efendim e, kumaş bulamadıkları için post bürünmüşler mağara adamları gibi ama mağara adamları değil efendim mana adamları yani son derece yüksek insanlar ama giyimleri öyle İçleri mamur, efendim kalpleri altın gibi, dışları öyle efendim e, görünüşlü. İşte e, o sıkıntılardan dolayı efendim erkeklerden sonra başlarını kaldırsın adımlar. Hani başını kaldırırken önündekine bakmaması lazım. Aslında secde mahalline bakması lazım ama gözü öndeki erkeklere erişebilir. Onların elbiseleri dar olduğundan e, arkadan bakınca efendim e, mahrem yerleri efendim avret mahallerini örten kısımlar e, efendim belli olabilir. Onun için geç kaldırsınlar. Yani gözlerini koruyacaklar arkadakiler. Bu tabii hanımlara böyle tavsiye edilmiş. Herkes için böyledir. Herkes gözünü koruyacak daha öndekinin efendim herhangi bir e, efendim örtülmesi gereken uzvunun o, efendim darlığından dolayı e, aklı oraya takılmasın diye Mutlaka tabi tedbir almak lazım. Önüne bakmak lazım ama iki türlü tedbir. Bir, öndeki adam mümkünse elbisesini bol yapacak. Efendim bol giyimli olacak ki herhangi bir şekilde efendim bir mahsur olmasın. Bu öndeki adamın e, namaz kıl, kılanın tedbiri. Arkadaki de gözüne sahip olacak. Bakmayacak. Geç kalkacak biraz daha. Hanımlar için geç kalkmasını söylüyor. Tabi başkaları için de öyle e, peki şey yaparsa ne olur yani e, akl, gözü oraya takılırsa aklı oraya takılırsa o doğru olmaz efendim e, namaza uygun olmaz efendim, namazı bozulabilir arkadakinin efendim e, bakışlarının uygun olmayan şeyler görmesi takılması durumunda efendim aklının namazı bozulur bunu talep ediyor peygamber efendimiz tavsiye buyuruyor bu bizim için çok önemli. Bu devir için önemli. Şimdi benim e, buraları sıcak yerler olduğu için size konuşmayı yaptığım yerler. Üzerimde böyle yazlık bir elbise var. Yani böyle pamuktan yapılmış bir elbise var. Bol bir elbise var. O kadar rahat ki şeyim de altına giydiğim, ayaklarıma giydiğim şey de son derece bol. Yani çok rahat. Çok rahat. Oturmam, kalkmam, eğilmem. Sonra sıcaktan Rahatsız olmamam çok güzel. Ama kimisi çok dar yapıyor, dizleri eskiyor. Belki eskimesinde onlar makbul sayıyorlar, bilmiyorum. Ee, arkaları eskiyor, paçaları yırtık vesaire. Ama tabi e, örtünmekte rahatlık da çok önemli, sıhhat de önemli. Doktorlar diyorlar ki bir elbise böyle vücuda sım sıkı sararsa, çorap gibi sım sıkı sıkarsa kan dolaşımını e, etkilediği için, zorlaştırdığı için sıhhate aykırıdır diyorlar. Yani bol elbise daha iyi oluyor. Onun için elbiselerin bol olması lazım. Biz tabi bu hususta elhamdülillah çalışmalarımız var. Güzide bir topluluğuz. Türkiye'de moda şeylerimiz var. Bunlara diyoruz ki böyle hem sıhhate uygun hem rahat kıyafetler üretelim. Avrupa'dan gelen Batılıların yaptığı efendim her şeyi şuursuz taklit etmeyelim. Yani güzel olanı kendimiz bulalım, kendimiz geliştirelim. Çünkü bizim inancımız bakın, işte namaz kılmamız lazım, namazda rahat olmamız lazım, namazda örtülü olmamız lazım. Arkadakinin gözünün korunması lazım. Öndekinin de arkadakine zarar vermeyecek güzel bir kılıkla giyinmesi lazım. Tabi burada yeri gelmişken bana hep sorarlar. Yani İslam belli bir kıyafeti emretmiş mi hanımlara efendim çarşafı emretmiş mi beylere illa şu şekilde giyeceksiniz diye belli bir kıyafet emretmiş mi hayır fakat kitaplarda deniliyor ki yani örtünmek emredilmiş ama örtünmenin belli bir tek bir şekilde olması tek şekil yani üniforma diyorlar üniforma ne demek üni tek demek forma şekil demek yani tek şekilli değil her yöreye göre, her iklime göre soğuk yerlerde başka olabilir, sıcak yerlerde başka olabilir. Ama örtünmesi lazım gelen yerleri bütün Müslümanlar örtünecek. Beyler de örtecek, hanımlar da örtecek. Şimdi gezdiğimiz yerlerde görüyoruz, beyler çok kısa kıyafet giymiş, Efendim göbek meydanda, dizin üstü meydanda. Hatta çok silip mi diyorlar, böyle küçücük üçgen şeklinde bir şeyler giymiş olabiliyorlar, efendim, deniz kenarında vesaire. Nerede olursa olsun, hamamda bile olsa müslüman erkeğinde örtülmesi gereken yeri efendim göbeği ile dizinin altı arasıdır. Bu aranın güzelce örtülmesi lazım. Onun için mesela Bursa'nın eski hamamlarını, Türk hamamlarını düşünün. Oraların kıyafeti neydi? Peştemal. Peştemal çok güzel, çok rahattır. Sofra örtüsü gibi bir kumaşı alıyorsunuz, çok güzel örtünürsünüz. Şöyle bir ayağınızı açarak sardınız mı ayağınıza belinize belinizi de şöyle bir iki defa kıvırdınız mı kayış bile istemez. Tepeden tırnağa çok güzel efendim örtülmüş olur insan. Yani belinden ta efendim dizin altına kadar güzelce örtülmüş olur. Eskiden böyle örtünülürdü. Hamamlarda bile. Şimdi de galiba artık bu buna riayet etmiyorlarmış da mayo ile efendim hamamın havuzuna falan giriyorlarmış veya short diyorlar short kısa demek biliyorsunuz İngilizce'de short da bize göre gerçekten manası gibi kısadır çünkü dizin üstündedir bizde dizin altında olması lazım onun için bizim bazı akıllı kardeşlerimiz buluşlarını geliştirmişler efendim ortaya kendi zevklerine göre bir mesela deniz kıyafeti koymuşlar haşema demişler Allah'ın emrine uygun örtülmesi gereken yerleri tam örten Bol ve rahat ve uzun. Evet çok da güzel. Erkek de örtünecek. Şimdi bazıları sanıyor ki İslam konusundaki bilgileri bazı kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın eksik olabiliyor. Dünyevi tahsili yapıyorlar. Hatta Avrupa'ya, Amerika'ya gitmiş oluyorlar. Biraz da onların giyimlerini, kuşamlarını e, taklit ediyorlar. Onlar tabii gelmeye başlıyor. Halbuki biz kendi kültürü, medeniyeti, örfü, ahlakı, adabı olan yüksek bir milletiz. Bizim kendimize göre Farklı olması lazım Japonların kıyafetinin farklı olduğu gibi Efendim bizim de farklı olması lazım Öyle yapmıyorlar e, Sanıyorlar ki erkek açınabilir de kadın Kapanacak hayır Erkeğin de kapanması lazım efendim. Hanımın da kapanması lazım Hanımın daha çok kapanması lazım Efendim ben kapanıyorum da Diyebilir şimdi Kapanmakta ölçüleri anlatmak istiyorum size Ör, Kapanıyorum efendim hocam Ben e, hanım olarak kapanıyorum ama Efendim dar giyebilir miyim? Mesela külot çorap giyebilir miyim? Yani çorap gibi ayağı giyilip bele kadar çıkan böyle sımsıkı giyemez. Yani giyerse bile üstünde etek olması lazım. Çünkü vücudunu belli eden bir kıyafet, kıyafet sayılmıyor. Bol olması gerekiyor. Yani e, buzunun ağzasının şeklinin belli olmaması lazım. Peki hocam bol olsun ama efendim tülden yaptırayım. Yani böyle kat kat olsun tülden. Hayır, altı göründüğü zaman da olmaz, altı da görünmeyecek. Yani şeffaf olmayacak, altı görünmeyecek, sımsıkı olup aşağısını belli etmeyecek. Ve efendim hanımlar topuklarına kadar, bileklerine kadar ellerinde, boyunlarına kadar başlarında ve bir de başlarını yüzleri hariç, saçlarını da örtecekler. Çünkü velâ yübdîne zînete Kur'an-ı Kerim'in emri böyle. Zinetlerini ortaya çıkartmasınlar. Yani örtsünler. Zine saç da zinet olduğundan bir hanımın şahane zinetidir saçı. O bukle bukle saçları, örgü örgü saçları e, zinettir bunlar. Zinetini şeriat böyle diyor. Fıkıh e, böyle diyor. Onun için bu zinetini de örtmesi lazım diye e, başörtü kullanıyorlar dini inançtan dolayı Allah'ın emri olduğundan fıkıh kitapları böyle yazdığından peygamber efendimiz böyle buyurduğundan baş örtülüyor. Onun için baş örtüsüne kimsenin karşı çıkmaması lazım. Ne baronun karşı çıkması lazım. Ne efendim üniversite senatosunun karşı çıkması lazım. Ne dairenin karşı çıkması lazım. Neden? Dini inancı. Dini inancına göre giyinmek herkesin dininin ahkamına yerine getirmek e, hakkı olduğuna göre. Başkasına da zararlı bir şey değil. Hatta başkası için daha faydalı. Yani ben bazı arkadaşları hatırlıyorum. Bir şey konuşacak memure bir kadın efendim veya efendim çarşıda, pazarda bir kadın birisiyle konuşacak. Yani kadınla sohbet ederken kadın şeyse, onun göğsünün, bacağının açık olmasından rahatsız oluyor. Yani başını bu tarafa çevirse, bakmasa, gözünü yumsa bir türlü, başka türlü. Yani onun açık giyinmesi bu dindar insanı Rahatsız ediyor. Kapalı olsa, örtülü olsa çok rahat konuşacak. Bacım diyecek. Sevgili kardeşim, aziz kardeşim bir şey mi istiyorsunuz diyecek. Yardım edebilir miyim diyecek. Veya bir şey soracak. Ben filancaları arıyorum. Siz tanıyor musunuz? Filan diyecek. Örtülü olunca rahat ama açık olunca tabii başını çevirmek zorunda kalıyor filan. Zor oluyor. Demek ki efendim İslam'da örtünmek hem erkeklere var hem kadınlara var. Erkeklere ve örtünmek göbeğinden dizine kadar. Tabii daha fazla örtündük şey daha iyi ama mecburi kısım bu kadar. Hanımlara el, yüz ve ayaklar hariç her tarafını güzel bol bir kıyafetle efendim örtmesi vazifesi oluyor. Dini görevi oluyor. Buna da kimsenin karşı çıkmaması lazım. Ben de diyeyim ki, Peygamber Efendimiz'in demin okuduğum hadisi şerifinin başındaki kelimeleri kullanayım. Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa efendim bir e, Müslüman'ın, bir Müslüman hanımın veya bir Müslüman beyin, dini inancından dolayı giyin diye kıyafete yan bakmasın, karşı çıkmasın, onu üzmesin, onu vazifesini yapmaktan alıkoymasın. Mesela avukat, başörtülü, dindar, e gelecek. Yani başını aç, öyle gel. Olmaz. Dini inancı. O zaman avukatlığı yapmayacak. Yani koca hukuk fakültesindeki dört senelik tahsili boşa girecek. Yani bir kıymeti heba etmiş oluyoruz. Okumuş bir evladımızı hizmet yapmaktan alıkoymuş oluyoruz. Evet, işte böyle. Erkekler de giyinecek, hanımlar da giyinecek, rahat kıyafetler giyecekler. Hem sıhhi olacak, hem rahat olacak, hem dini bakımdan sevaplı olacak. Onun için dar kıyafetleri giymemesini kardeşlerime tavsiye ediyorum. Namazda sıkıntı olur. Arkadaki ...dar kıyafet dolayısıyla... ...bakın bu hadis-i şerifte... ...min dıyk siyah bir rical... ...erkeklerin elbiselerinin darlığından dolayı... ...kadınlar başlarını sonra kaldırsınlar diyor... ...yani dar, dar kıyafeti... ...peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istemiyor... ...rahat kıyafet giyeceğiz... ...şöyle gayet rahat... Efendim, ...hani diyelim ki... ...ata binecek olsak... ...özen giye ayağımızı attığımız zaman... ...atın üzerine bir sıçrayışta... ...çevik bir hareketle çıkabilmeliyiz... ...bacağımızı attığımız zaman çart diye bir ses çıkıp da pantolonumuz ikiye ayrılmamalı. Namaz kılacağımız zaman diz çökerken çart diye bir efendim ses çıkıp dizimizden veya efendim arkamızdan pantolon yırtılmamalı, patlamamalı. Rahat bir kıyafet olmalı. Doktorlar da bunu tavsiye ediyorlar. Rahat kıyafet kan dolaşımını sağladığı için soğuğu ve sıcağı da engellediği için yani hava sıcaksa bol olunca sıcaklık geçmiyor. Hava soğuksa bol olunca e, vücutla bol Kumaş arasındaki ısınmış havadan dolayı vücut gene korunuyor. Benji taraftan da hem hanım efendim tesettür giyimi efendim üreten kardeşlerime hem erkek efendim kıyafetleri üreten kardeşlerime de bizim efendim e, İslami e, ahlakımıza, adabımıza, İslam'ın ahkamına uygun kıyafetleri üretmesini de hatırlatıyorum, tavsiye ediyorum. Yani onlar da güzel kendi efendim e, zekalarını kullansınlar, buluş yapsınlar, güzel kıyafetler ortaya koysunlar. Mesela benim sevdiğim kıyafetlerden bir tanesi benim öyle pantolonlarım var. Çok e, üstten kırmalı efendim böyle pantolon ama rahat. Yani namaz kılarken eğilirken, kalkarken dikkat ederseniz bazı insanlar pantolonunu yükûdan sonra secdeye varırken çekmek zorunda kalır. Neden? Pantolon takılıyor bir yerlere de eliyle dizinin üstünden çekme yapıyor öyle eğilebiliyor ancak e, üzüm yok işte böyle çok pileli bir pantolon şalvar tipine doğru böyle bir pantolon çok rahat oluyor gençler de istediği gibi hareket etsin bisiklete binsin şimdi at yok ama bisiklet var motor bisiklet var veya oyun oynayacak delikanlı. efendim top oynayacak hoplayacak sıçrayacak vuracak yani birden bir çarp diye bir ses çıkıp da beyaz donla efendim halkın karşısında kalmasın üretenler de böyle güzel kıyafetler, ülesit üretimler diye temenni ediyorum. Birinci hadis-i şerifim bu kıyafetle ilgili efendim bir şey oldu. Moda demiyorum çünkü hep e, yabancı kelimeleri kullanmamaya çalışıyorum ya. Moda ne demek? Şekil demek. Modın Almanca, moda efendim herhalde Fransızca, Almanca da ve İngilizce'de kullanılan bir kelime. Mod mod şekil. Efendim, e, şekil kelimesi varken ben onu niye kullanayım? Kıyafet şekilleri derim, yeni kıyafet şekilleri derim. Onu kullanmam. Neden kullanmıyorsun hocam? Bu inat niye? Bu veyahut dikkat niye diyelim? Türkçemiz gidiyor elimizden. Çarşı, pazara dolu, e, çıktığımız zaman, dükkanların isimlerine baktığımız zaman ben bakıyorum, üzülüyorum. Siz de bakın, siz de üzüleceksiniz. Türkçe isimler yok. İngilizce, Fransızca, Almanca, efendim, in, Türkçede olmayan harflerle Mesela Türkçe'nin resmi elifasında şey yok mesela, X harfi yok ama X harfiyle filan öyle yazılar. Halbuki yasak. Bizim o kadar kendi medeniyetimizden, tarihimizden nice nice güzel isimler bulunabilir. Onu bulmuyorlar, onu kullanmıyorlar. Bizim Yunan'dan, Almandan, Fransızcan İtalyan'dan aşağı kalır bir tarafımız var? O kadar zengin tarihimiz var ki Kanuni sergisi dünyayı fethetti. Kanuni'den asırlarca sonra Kanuni'nin, devrinin eserleri Avrupa'nın müzelerinde dolaştı. Herkes hayran kaldı. Bizim medeniyetimizi herkes inceliyor. Kıyafetimizi, yemeğimizi, efendim, davranışımızı herkes beğeniyor. Biz kendi elimizdeki hazinelerin farkında değiliz. Değiliz böyle şey olur mu? O halde kendimize gelmemiz lazım. Bizim bir Alman hocamız vardı. Edebiyat Fakültesi'nde bir yabancının sözü, tarafgir olmadığı için, iyi taraf olduğu için, tarafsız, tam böyle dengeli olabileceği için bizim lehimize söylediği bir söz. Ee, önemli. O profesör, Alman profesör, Meşhur bir profesördü. Yani Avrupa'da tanınmış bir insandı. Ülkemizde de yıllarca kalmıştı. Arapça biliyordu, Farsça biliyordu. Osmanlıca biliyordu. Daha birçok Batı dilini biliyordu. Yunanca, Latince, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Efendim, e, İngilizce, Rusça, benim bildiğim bunlar. Belki daha başka şeyler de biliyordu. Arapçayı da e, şiveleriyle, lehçeleriyle biliyordu. Hatta bize bir ara Suriye lehçesini okutmaya da başlamıştı bu Alman profesör. Yani halk konuşmasını da e, ağızları, şiveleri, lehçeleri de takip edecek, bilgili bir insandı. İsmini de söyleyeyim, Helmut Ritter diye birisiydi. Hatta üç şeyi söyleyeyim. Bir keresinde ben, çok mübarek bir hoca efendi vardı, eskiden yaşamış. Efendim, İsmail Saip Sencer isimli. Büyük bir alim eserleri de var. Beyaz Umumu Kütüphanesi'nin müdürlüğünü yapmış. Efendim, bu bizim Helmut Ritter isimli Alman asıllı şey, profesör. Onda gitmiş ders okumak istemiş bana ilminizden öğrettiniz. Ben sizin talebeniz olayım demiş zamanında. İsmail Sayip Hoca da ben Müslüman olmayana ders vermem demiş. Buna da efendim Oscar Reşer ve Helmut Ritter ikisi Müslüman olmuşlar. Oscar Reşer Osman Reşer olmuş. Efendim şimdi ders sırasında böyle bir konu geçmişti de ben de Şafiyim demişti bizim Helmut Ritter isimli hocamız. Ben şöyle bir irkilmiştim. Çünkü onu Alman olarak biliyorum. Artık tabii hakikaten Şafii olduysa faydasını görmüştür. Ama sırf ilim öğreneyim ondan da efendim bilgim artsın. Onun istediği şeyi zahiren yapayım ama aslında olduğu gibi kalayım diye düşünmüşse o zaman ahirette tabii hesabını verecek. O bir kere demişti ki bize bu bir. Yani ben Şafi'yim demişti bir. Alman profesör ama e, Helmut Ritter ismi ben Şafi'yim diye verdi. Benim hocam e, İsmail Sahip Sencer Şafi'ydi. Ben de onun mezhebindenim. Ben de Şafi'yim diye vermişti. Şaşırmıştım. İkinci e, şaşırdığım nokta sizin dedi diliniz 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında şaheser bir dil olmuştu. E, bir dilin şaheserliği nereden anlaşılır? Yani bir dil ne zaman çok şaheser bir dil olur? Hangi dil en şaheserdir? İçinizdeki duyguları anlatmakta zorlanmadan o dille çok rahat anlatabiliyorsanız karşı tarafa ve karşı tarafta yanlış anlamadan güzel anlayabiliyorsa o dil iyi bir araç, iyi bir dil. Karşı tarafa her şeyi anlatabiliyor, gelişmiş bir dil. Her dilde bu gelişmişlik olmadığı için kelimeyi bulamazsınız, yabancı kelime kullanmak zorunda kalırsınız. ''Sizin dilinizde de çok gelişmiş bir dil idi. Her türlü fikri ve duyguyu ifade edecek zenginlikte idi.'' dedi. Siz bu dilin kıymetini bilmediniz. Kısattınız, kestiniz, kırdınız, biçtiniz. Efendim, kuşa döndürmek var ya, hani birisi Leyle'yi beğenmemiş, yakalamış, gagası uzun, bacakları uzun ama gagasının uzunluğunun hikmeti var, bacağının uzunluğunun hikmeti var. Yani bu ne biçim kuş demiş? Efendim, Gagasını kesmiş hart diye, bacaklarını kesmiş hart diye, şimdi kuşa benzedin demiş. Yani böyle çok faydalı, çok lüzumlu şeyleri kırk kırk kesip de böyle efendim bir şeyi mahvedenlere onu kuşa döndürdü derler. Yani şimdi kuşa benzedin dediği gibi bu anlattığım şeyde. Aslında yanlış bir şey yapıyor. Çünkü Allah onu uzun bacaklı yapmış, çünkü bataklıklarda yürüyebilecek ve batmayacak. Böyle dura, durabilecek. Uzun gagalı yapmış. Çünkü suyun içine gagasını daldıracak ve avını yakalayabilecek. Yani yaşam ortamına uygun bir hırkatte yaratmış. Yani ilerli gaye dediğimiz şey var. Allah her mahluku, her uzvu gayesine uygun bir biçimde yaratıyor. Kuşun şekli, balığın şekli havada suda gitmeye uygun filan gibi yani. Bunlar derin derin, uzun uzun ayrı ayrı konular. Anlatmak tabii olabilir. Ama Efendim, o demişti ki sizin çok güzel bir diliniz vardı. Siz bu dilin kıymetini bilmediniz. Kuşa döndürdünüz. kırdınız, biçtiniz. kırdınız, biçtiniz. İyi kırdık, biçtik. Yani niye kırttılar, biçtiler? Efendim işte Arapça parça kelime kalmasın. dilimizde iyi ama biz Araplara da hakim olmuşuz. İranlılara da hakim olmuşuz. Büyük Selçuklu Devleti'nin merkezi İran'mış. Efendim, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyaletiymiş. Yani Tarihimizden bunlar birer antika. Yani Topkapı Sarayı'ndaki bütün antika eserleri eskidir bunlar diye atalım, atalım mı? Atılır mı? Bunlar tarihi antika kelimelerde. Onları kullanmalıydık. Kullanmamışız, atmışız. Peki atınca ne oldu? Dil fakirledi. Dil fakirleşince ne oldu? Bu sefer yabancı kelimeleri kullanmak zorunda kaldı insan. Çünkü o düşündüğü şeyi ifade edecek Türkçe kelime bulamayınca hadi bu sefer İngilizceden, Fransızcadan, Latinceden, Almancadan almaya başladı. Çünkü ihtiyaç var. Ötekisini atmayacaktı. Atınca ihtiyaç ortada kaldı. Boşluk kaldı. O boşluk boş kalmıyor. Yabancı kelimeyle doluyor. Bu sefer bizim dilcilerimiz yabancı kelimelerle mücadele dediler ama onu pek samimi yapmıyorlar. Böyle isteksiz isteksiz yapıyorlar. Dilimiz bir sürü yabancı kelime doldu. Ben bunun ne kadar feci boyutlara vardı. Son zamanlarda hiç yabancı kelime kullanmayayım diye çok dikkat etmeye başladığım zaman anlıyorum. Yabancı nihayet bir Alman ama bak dilimizi sevmişti, acıyor bize yani siz o dilinizi mahvettiniz diye. Efendim, üçüncü söylediği şey neydi? Biz bir kitabı okuyorduk. Arapların çok edebi bir eserini okuyorduk. Zor bir eser. Yani klasik diyorlar Avrupalılar böyle eserlere çok klasik, çok böyle ağır, çok bilimsel bir eseri okuyorduk. Tabi tercümede zorluklar vardı. Asistan var, doçent var, birkaç yüksek sınıftan talebe var, ben varım. Hep beraber o kitabı okuyoruz. Yani İm İmam Siveveyh'in yani dil bilgisi, ilminin en üstün zirvesi olan Siveveyh'in El Kitap isimli meşhur eserini okuyoruz. Çok müthiş bir eser o. Çok büyük bir eser. Orada takıldığımız beyitler efendim fıkralar bölümler oluyor efendim orada bizim asistan bir yere bakıyordu şöyle gözün önünde tabi biz o zaman talebeydik bizim hocamız asistan o bir yerden bakıp pat hemen şeyi söylüyordu tercümesini söylüyordu o zor metnin bizim helmetürlüklerde yanamadı ya sen bunu nereden faydalanıyorsun bu kitabın Türkçe tercümesi yok ki meğer Mehmet Zihni Efendinin efendim Arap diliyle ilgili El Muhtadab diye bir kitabı var efendim böyle kıymetli birkaç eseri var Arap dil bilgisiyle ilgili. Oralar da bunları tercüme etmiş. Aşağılara dipnotları koymuş. Oradan okuyormuş. Dedi ki o zaman onu söyleyince asistan Helmut Hüter dedi ki Siz, sizin yetiştirdiğiniz alimlerinizin kıymetini bilmiyorsunuz. Sizin kendi alimlerinizin kadirini kıymetini bilmiyorsunuz. Bu Mehmet Zihni Efendi çok büyük bir şahs. Çok muhterem bir şahs. Çok büyük bir alim. Ben buna çok derinden hayranım dedi. Mehmet Zil Efendi kim? nimet İslam isimli kalın ilmi halini size mecmualarımıza hediye olarak verdiğimiz işte efendim bundan önceki devrede Osmanlıların son döneminde yetişmiş en büyük alimlerden biri. Bak Avrupalı kıymetini biliyor. Bizim haberimiz yok ee, öyle şeylerden. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim şimdi böyle biraz efendim moda dememek için elbise şekli demek için Dil bilgisi, efendim, fikirleri söyledik. Biraz da elbiselerle ilgili, kıyafetle ilgili sözler söylemiş olduk ama faydalı şeyler söyledik. Sıhhate uygun, efendim, kendi örfümüze, dinimize uygun, inancımıza uygun, namazımızı bozmamaya yarayan güzel şeyler öğrendik. Tabi e, adap öğrendik. Yani insan karşı tarafta bir, ki biraz kusurlu bile olsa gözünü kapatacak demek ki. Yani gözün biliyorsunuz kapağı var. Ne kadar güzel. Bazıları bunları şakayla ifade ediyorlar. İki gözün kapakları var. Alttan üstten kapanabiliyor. Dilin de kapağı var, dudaklar. O da kapanabiliyor. Bu neyi gösteriyor? Göz bazı kereler kapanacak, görünmeyecek bazı şeyler. Görünmemesi gereken şey karşına geldi mi, gözünü kapatacaksın görmemek için. Söylenmemesi gereken bir söz aklına geldi mi, Dudaklarını kapatacaksın, söylemeyeceksin. İnsanların en çok günah kazandıkları efendim, uzuvlardan birisi dildir. Efendim, söyler, günaha girer. Halbuki dudakları var, işte kapatsın, söylemesin, günaha girmesin. Bir de bakıştan günaha girebilir bir Müslüman maalesef. Durdu yerden, baktığı için, harama baktığı için, namehreme baktığı için günaha girebilir. İşte onda kapaklar var, kapatsın, bakmasın. Veyahut, başı Önde yürüsün. Olur mu erkek böyle utangaç bir kız gibi başı önde yürür mü? E yürürse sevap olur. Bizim zaten tasavvufi yolumuzda prensiplerden bir tanesi efendim gözü parmaklarının ucunda gözü ayaklarında yürümek prensibi vardır. Efendim nazar kadem yani bakış ayak üzerinde kaidesi vardır. Bu da bir edep tabi. Bunları öğrenmiş olduk, anlatmış olduk. Bunlar birer bilgi, birer ilim. İlim öğrenmek ne kadar güzel. Tabii ilmin çeşitleri var, sonsuz efendim e, konuları var. Hani ilim bir derin, engin e, umman gibidir. Ucu kenarı yok. E, yani git git yüz yüz bitiremesin, dibine dalamazsın. Dibi derin efendim, e, yüzeyi engin efendim. İlim de böyle. Ama insan böyle bir konuşmada birkaç konu, bir gün birkaç konu öğrene öğrene bilgileri çoğaldığı zaman iyi olur. Peki bu bilgileri çoğaltmakta bilgili, görgülü bir insan olmak var. Başka ne var? İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan bir hadis-i şerif. Men kâne fî talebil ilm, kânetil cennetü fî talebih. Ve men kâne fî talebil ma'siye, kânetil naru fî talebi. Ne kadar güzel e, ifade buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ilim isteğinde bulunursa, İlim talebinde bulunursa yani bir ilim öğreneyim de ilmim diye ilmin peşine düşerse kânetil cennetü fî talebi. Cennet de onun talebinde bulunur. Yani cennet de onun peşine düşer. Gel bana gel sen cennetlik ol der yani. Demek ki ilme çalışan cennetlik olacak ama cennet peşine düşüyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani sen ilmin peşine düştüğün zaman dinimi öğreneyim, hadis öğreneyim, Kur'an öğreneyim, tefsir öğreneyim, itikadı öğreneyim, adab öğreneyim, ahlak öğreneyim, güzel huyları öğreneyim, yapayım, uygulayayım, kötü huyları öğreneyim, onları yapmayayım filan diye ilim peşine sen düşünce bu sefer sen durduğun yerde duras dursan bile cennet seni istemeye başlıyor. Sen cennet senin peşine düşüyor. Cennet seni istiyor. Tabii cennet istiyor kimden ister? Herhalde Allahu Teala hazretlerinden ister. Yani Ya Rabbi bu kulun ilmi istiyor. Onu cennetine sok. Ben onu istiyorum der herhalde. Burada öyle denmiyor ama kısa ifade. Kim ilim isteğinde, ilim talebinde bulunursa cennette onun talebinde bulunur. İlmi isteyeni cennet ister. İlme çalışan sonunda cennetlik olur manasına bir söz. Güzel. Buradan ilim öğrenmenin ne kadar sevaplı olduğunu insanın sonunda cennete götüreceğini anlamış olduk. O halde ne yapacağız? Demek ki kız da olsa, erkek de olsa, büyük de olsa, küçük de olsa, ev hanımı da olsa, efendim iş güç sahibi bir efendim, e, evin reisi beyefendi de olsa, yaşlı da olsa, işi çok da olsa ilim öğrenmeye çalışacak. İlim öğrenmek insanın cennetlik olmasına sebep oluyor. Buyuruyor efendimiz: "Ve men kenefi talebil maasiye, kenetun naru talebi." kim de günah talebinde bulunursa yani günahın peşine düşerse bir günahı işlemek için onu isteyerek onun e, e, tahakkuku için gayretlerini yoğunlaştırırsa, günahın peşine düşerse, günah yapmak isteğinde olur, gayretinde olur ve eyleminde olursa o zaman kânetin naru fî talebihi cehennem de onun talebinde olur, yani cehennem de onu ister Rabbi şu şukulum var ya bu günahı işliyor. Senin haram kıldığın şeyleri yapıyor, günahları yapıyor, zulüm yapıyor efendim, haksızlık yapıyor, hırsızlık yapıyor veya rüşvet alıyor veya efendim gaddire veya yalan söylüyor veya bilmem masiyet, günah demek yani aslında isyan demek. Masiyet mastarı mimi isyandan efendim asa kökünden bir mastarı mimi derler buna. İsyan demek yani. İsyan. Allah bir şeyi emretmiş yapmıyor. İsyan bayrağı açmış yapmayacağım. Diyor. Allah bir şey yapmayın demiş, yapacağım diyor. Yapma, yapma demiş, yapacağım diyor. Yap demiş, yapmayacağım diyor. Yani isyan ediyor Allah'a. Ha, Kim isyanın isteğinde olursa, isyanın peşinde olursa cehennem de onun peşinde olur. Cehennem de onu ister. Yani isyan eden cehenneme gider demek. O halde bizim İslam hakkındaki bilgimiz ne kadar az olursa olsun gayet kolay. Demek ki ilim öğrenirsek cennetlik olacağız. Günah işlersek cehennemlik olacağız. İlim öğrenelim dinimizi öğrenelim efendim günahın peşine düşmeyelim günahlı işlerden kaçalım şimdi ben bir şey teklif ediyorum size bazı evlere gittiğim zaman hoşuma gidiyor mutfakta bir duvarda kağıt var yanında çiviye iple asılmış bir kalem var kağıt orada duruyor koparılabilen bir kağıt yani niçin koymuşlar mutfağın duvarına hanımefendi dolabı açtığı zaman kimyon aradı yok ha kimyonum bitmiş diyecek, oraya kimyon alınacak diye yazacak. Efendim bilmem tereyağı azaldı, tereyağı yazacak. Aa, patatesim kalmamış, soğanım azalmış, onları yazacak. Yani anında hatırladığı şeyi yazmak için orada kağıt ve kalem var. Sonunda kapıcı geldiği zaman kapıya, hanımefendi bir isteğiniz var mı? Çarşıya gidiyorum, bakkala gidiyorum, bir şey alacağım. Kağıdı cırt yırtacak, verecek, şunları al diyecek. Yani güzel bir usul, hoşuma gidiyor. Başka ne hoşuna gidiyor hocam? Bir insanın şu göğüs cebinde bir küçük not defteri olması ve yanında bir kalem olması da hoşuma gidiyor. E o neden? Duyduğu güzel bir şeyi yazar, hatırına gelen güzel bir şeyi yazar. Akıl defteri, hafıza defteri, efendim, biraz sonra unutabileceği, telaştan unutabileceği şeyi yazar. O da güzel. Yani şöyle insanın göğüs cebinde hemen kolay bir yerde bir kalemi, bir e, kağıt, e, defterciyi bir şeyi olmalı. Onu da seviyorum. Ve istiyorum ki mutfakta böyle bir kağıt, bir kalem olduğu gibi evimizin görünen güzel bir yerinde, hanım görsün, çocuklar görsün, bey görsün, herkesin göreceği bir yerde günahlar diye bir liste. Yalan söylemek günah, hırsızlık yapmak günah, zulmetmek günah vesaire vesaire aşağı doğru 10, 20, 30, 40, 50 efendim, bir liste yapılsa. Bakın çocuklar bunlar günahlar. Bunları küçük yaşta öğrenin, yapmayın okulda bile olsa öğrense çocuk. Yalan söylemeyecek. Öğretmenine yalan söylemeyecek. Öğretmenim hastaydım. Okula ondan gelmedim. Yalan. Efendim şeyle, annesiyle gezmeye gitti. Annesi dedi ki hadi ben seni de götüreyim. Öğretmene böyle söylersin. E, yalanı alıştırıyor. Öğretmenim çok hastaydım da doktor geldi. Yalan. Gezmeye gittiler. Üç günlüğüne gezmeye gittiler. Geldiler mesela. Ha, yalan söylenmeyecek. Yani günahları yazın. Duvarda olsun. Bir de sevaplı işleri yazın. Efendim işte cuma namazına gitmek sevap. Cuma günü efendim boy abdesti almak, tertemiz yıkanmak, güzel kokular sürünmek sevap. Temiz elbiseler giymek sevap. Camiye erken gitmek sevap. Efendim birisine iyilik yapmak sevap, sadaka vermek sevap. Efendim geçmişlerimizin, kabirlerini ziyaret etmek, onlara okumak sevap. Efendim gönül almak, insan sevindirmek sevap. Gönül yıkmak, insan üzmek günah. işte bunlar da yazmalı. Bunlar da küçük büyük herkes bilmeli. Efendim çocuklarımız böyle yetişmeli. İyi huylarda yazmalı, bir liste halinde, kötü huylar da yazmalı. İşte bunları öğrendiği zaman, bunları öğrenmek peşinde olduğu zaman cennet onun peşine düşüyor. Allah'tan bunu cennetlik yaz et diye istiyor belki. Ve sonunda insan cennetlik oluyor. Ama isyanın peşinde koşarsa günahların, o zaman da cehennem insanın peşine düşüyor. Eyvah arkadan alevleriyle, ateşleriyle, türlü türlü azaplarıyla, zebanileriyle cehennem onun peşinde. Düşünün yani böyle çok kötü insanlar, hırsızlar, haydutlar, yol kesiciler, haramiler, siz tenabi yolda giderken arkadan gelmeye başlasalar, etrafa bakınıyorsunuz, yardım edecek bir kimse yok, nasıl korkarsınız? Yol ıssız, karanlık bastırmış filan. Onun gibi cehennem insanın peşine düşerse korkmak lazım yani. O halde Sevaplı şeylerin peşine düşelim, ilmin peşine düşelim de cennet bizim peşimize düşsün. Günahlardan vazgeçelim ki cehennem peşimize takılıp da bizi yutmaya kalkmasın. Üçüncü bir hadis okuyacağım. Sözüm uzamış bile olsa. Bu da hastanedeki kardeşlerime hediye olsun. Herhangi bir hasta kardeşime hediye olsun. Ebu Musel Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet etmiş Taberani. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Men kâne lehu amelun ya ameluhu feşagalehu anhu maradun ev seferin fe innehu yuktebu lahu salihu makanen ya'melu ve ve sahihun mukim sadaka resulullah efendimiz buyuruyor ki men ken lehu amelun ya'meluhu bir kimsenin adeti olan işlemekte olduğu bir iş bir adeti varsa feşagalehu anhu maradun ev seferin bu işlediği güzel şeyi hasta olduğu için yapamamış hastalığı onu meşgul etmiş de yapamamışsa ev seferin veyahut yolculuğu mani olmuş da yapamamışsa trende gidiyor nasıl yapsın yapamadı veyahut otobüste yapamadı ama güzel bir şeydi bir ibadetti bir namazdı bir güzel adetti Heh, kim güzel bir işi yapıyorken hastalık veya yolculuk onu onu yapmaktan engellemiş ise feyni yüklebihu salihu makan ya'meli ve vehve mukim o adam seferde değilken hadliyken yaptığı bu güzel şeyleri sefere çıktı diye yapamıyor veya hastalandı diye yapamıyor ya işte o yaptığı evvelce adeti olan yaptığı iyi şeyleri yapmış gibi Allah sevap yazar. Bakın burada bir noktaya da dikkatinizi çekmek istiyorum. فَاِنَّهُ يُكْتَبُلَهُ صَالِحُ salihu كَانَ يَا Yani evvelce işlediği güzel salih amellerin işlerin yapılmış gibi sevabını yazıyor Allah. Yani ne anlıyorsunuz bundan? Ne anlıyoruz? Yani kötü huylerde varsa bir insanın diyelim ki efendim Allah saklasın mesela içki içiyordu mesela ama hasta olduğu için içemiyor. Efendim bilmem yolcu olduğu için yolda otobüste içemiyor filan. O zaman yolculuktan ve hastalıktan dolayı içemedi ama günahı yazılacak mı? Yazılmıyor. Bak Allah merhametli, lütufkar. Yaptığı iyilikleri yapmış gibi yazıyor da ihtiyacı olan kötülükleri yapmış gibi yazmıyor. Bu da rahmetinden, lütfundan kelaminden oluyor. Bunu da anlamak lazım. Bir de onları yazsa, bu sıhhatli olsaydı gene o mendebur işleri yapacaktı. Yazın ey meleklerim dese, tabii haklı olurdu yazması. Çünkü hakikaten seferde olmasaydı, sıhhatli olsaydı yapacaktı hakikaten o adam onu. Hasta olduğundan yapamıyor. Doktor yasakladığı için yap yapamıyor. Veya otobüste yolcular razı olmadığı için yapamıyor. Ama yapacaktı. Ama işte Allah Kötülükleri yazmıyor. Yani o da rahmetinden. Üç tane hadis-i şerif oldu. Bir de dördüncüyü okuyacağım. O da çok kısa. Men kâne lehu ilmun fel min ilmihi. Ve men kâne lehu malun fel min malihi. Abdullah İbni Ömer'den diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimin ilmi varsa ilminin sadakasını versin. Kimin de malı varsa o da malının sadakasını versin. Evet, şimdi buradan ne anlıyoruz? Malı olan sadaka verecek. Tamam zengin adam fakire sadakasını versin, zekatını versin. Malı olan malından bir miktarı yoksullara verecek. Ama bir de ilmi olan da ilmini anlatmalı. Öyle hocalar var, değerli hoca efendi. Sus pus oturuyor köşede. Ders yapmıyor, talebe okutmuyor, camide konuşmuyor, İslam'a hizmet edici herhangi bir çalışma yapmıyor. E, mübarek o kadar ilmin var nasıl malının zekatını zengine, malının zekatını vermek mecburiyeti sen de ilmini anlatacaksın. Hele hele bu devirde. Yani İslami bilgisi az insanların. Efendim, e, İslami bilgisi az olduğundan yanlış inançları da var. Onun için doğru inancı bilen alimler doğruyu anlatacaklar. Yanlışları da söyleyecekler. Bak burası yanlış, bunu yapmayın, efendim, filan diyecekler. Şimdi bugün bir emniyet müdürünü anlattılar bana, gel efendim e, okuyuculara bunu bir misal olarak söyleme. Çok ilginç bir misal. E, şimdi arkadaşımızla konuşmuş, bu emniyet müdürü e, okumuş, tahsilli, yükselmiş, müdür olmuş bir zat. Allah afiyet versin, Allah gerçekleri göstersin. E, diyor ki, demiş ki arkadaşımıza, ben Müslümanım. Tamam, güzel, maşallah, Allah Müslümanlığını mübarek etsin, iyi. Yani ben inançlı bir kimseyim, Müslümanım demiş. Efendim inançlıyım ama öyle o kadar da, öyle e, sofu falan değilim demiş. E, efendim, babam demiş anneme ölürken vasiyet etti, sakın başını örtme dedi demiş. Onun için tabii bizde demiş vasiyet çok önemlidir demiş. Onun için benim annem de başını örtmüyor demiş. Çünkü babası ölürken vasiyet etmiş. Bakın ne kadar büyük yanlışlık muhterem kardeşlerim. Şimdi babası Allah'ın emrine aykırı bir vasiyette bulunuyor. Allah örtün diyor. Başınızı örtün ey hanımlar diyor. Ee, babası hanımına ölüp giderken diyor ki aman hanım benden sonra sakın örtünme diyor. Allah'ın emrine aykırı. Allah'a asi olmak bu. İsyan bu. Şimdi bu bir yanlışlık. Yani o ölürken o vasiyeti yapan insanın bir cahilliği. Allah Akıl fikir versin, cahillikten kurtarsın. İkinci cahillik, müdür bey diyor ki, bizde vasiyet çok önemlidir. Onun için babamın bu vasiyetine çok sıkı riayet ediyoruz. Hayır. Yanlış olan vasiyet tutulmaz. Vasiyet, ee, mesela kendisi polis müdürü, Sor, sormak isterdim ona. Babası ona desedi ki, evladım falanca adama ben çok kızıyordum, sen de polisin tabancan var, o adamı öldür, vasiyet ediyorum. Öldürecek miydi? Öldürmezdi. Çünkü kanun adamı. Kanunu uygulayan insan öldürmek olmaz. E, haksızlık varsa mahkemeye müracaat edilir vesaire. Yani ihkakı hak. Hakkı bizzat kendisi gidip almak yoktur. Çünkü belki yanılır. Demek ki vasiyet her zaman tutulmuyor. Şimdi yanlış vasiyet tutulur mu? Yanlış yere yemin etti bir insan. Yanlış yemin uygulanır mı? Yanlış yemin uygulanmaz. Kefaret verilir. Yemin kefareti verilir. Yanlış vasiyet tutulmaz. Doğrusu yapılır. Çünkü... La ta'ate mahlukin fi ma'siyatil khaliq kaidesi vardır. Fıkhın en mühim kaidelerinden birisi. Allah'a isyanda hiç kimseye isyanı emrediyorsa o şahıs itaat olmaz. Efendim namaz kılma. Babam bana namaz kılma dedi. İtaat olmaz. Kocam bana namaz kılma dedi. İtaat olmaz. Neden? Allah'a isyanı emreden bir efendim nüfuzlu mevki makam sahibi insanın sözü dinlenmez neden? En yüksek mevki makam Allah'ındır da ondan. Allah'ın sözü dinlenecek. Allah'ın sözünün karşısına kimse çıkmayacak. Çıkmasaydı Allah namaz kılın demiş, okulmayın diyor. Olmaz böyle şey diyecek. Efendim kişi ona göre nereye itaat edeceğini bilecek. Efendim Allah'a isyan emredildiği zaman tutulmaz. Bu şeye de benziyor biliyorsunuz bugünkü kanunlarda yani bir İslam'ın kanunları 1400 yıldır. Ama bugünün 20. yüzyılın insanları efendim, mecliste milletvekilleri oturuyorlar kalkıyorlar, komisyonlardan geçiyor, bir kanun çıkıyor, tasdik ediliyor filan. E, e, resmi gazetede neşer ediliyor, kanun oluyor. Ama mesela amir bir memura kanuna ekri bir şey emretse memur amirin sözünü dinlemez, dinlememesi lazım. Dinlerse suçlu olur. Bak bugünkü kanunlar bile doğruyu şey yapıyor. Şimdi yanlış bir şey vasiyet etmiş babası dinlemek olur mu? Şimdi o yanlış vasiyeti annesi dinledikçe yani başını örtmedikçe o vefat eden kimse kabirde kat kat kat kat tekrar tekrar yine yine azap görüyor. Neden? Sen o vasiyeti ettin de bu kadın senin vasiyetine uygun olarak e, efendim başını örtmüyor diye. Onu kurtarmanın çaresi hanımın başını örtmesi. Bak cahillik işte yani kültürlü tahsilli okumuş insanların da. Bilgisizlikler olabiliyor. Çünkü din ayrı bir ilim dalı. Yani mesela e, efendim çiftçi doktora karışıyor mu? Doktor kimyacıya karışıyor mu? Kimyacı efendim hukukçuya karışıyor mu? Ayrı ayrı dallar. Onun için içinizde alim olanlar ilmini sağa sola anlatsın. Hocam ben alim değilim, mütevazi bir Müslümanım. Sen de duyduğunu anlat. Bildiğin kadarının alimisin. Okuduğunu anlat. İyi kitapları oku, derin kitapları oku, doğru kitapları oku. Güzel kitaplar oku, mükemmel kitaplar oku. Doğru bilgileri öğren, bildiğin kadar anlat. Ben böyle bir şey okudum bugün kardeşlerim. Gelin boş vakit geçirmeyelim. Ben size bildiğimi anlatayım deyin. Hem insan bildiğini anlatınca hafızasında daha iyi kalır, kuvvetlenir. Anlata anlata efendim daha iyi yer eder. Allah Teala Hazretleri bizi ilim sahibi etsin. Efendim mal sahibi etsin, zengin de olalım. Zengin de olun Akra dinleyicileri, aziz kardeşlerim. Ama zengin olunca malınızın zekatını, hayırını, hasenatını yapın. Fakirleri unutmayın, yoksulları, dulları, yetimleri unutmayın. Efendim, zavallıları unutmayın. İlim sahibi olun ama ilim sahibi olduğunuz zaman da ilminizi sağa sola söylemeyi unutmayın. Emri maruf yapın, ilim öğretin, talim ve terbiyede bulunun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Cumanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun.